Kaca Muhammed Siddik Hoca Muhammed Siddik Efendi'ye yazılmıştır. Fi beyani fadileti şehri Ramazan Ramazan-ı Şerif'in fazileti ve üstünlüğünü beyan hakkında ve beyan münasabetihi'l Kur'an-ı Mecid, Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan münasebet ve alakasıdır. Ema yunasibuhu ve bu minvalde bir takım meseleleri konuşacağım diyor.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 Bismihi Subhanehu Cenab-ı Celle Celaluhu'nun ismiyle başlarım. İylem bilesin ki Enneşşe'nel Kelam Cenab-ı Celle Celaluhu'nun kelam sıfatı var ya Mevla'nın hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin sıfatları var. Mevla'nın söylemesi, Mevla'nın konuşması kendince. İşte o Mevla'nın kelam sıfatı var ya şe’nin, kelam şe’nin, ellezin, kelam şe’niki, huwa o min cümleti şunat zatiyeti, jana vakjel jellun iş şunat zatiyesi cümlesindendir. Yani Sultan demek istiyor ki.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 ona geliyor bu sıfat oluyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu unatta iken sıfattan efalden şundan bundan hiçbir haber yok idi Mevla ne zaman ki şu unatını dışarıya tabirin bağışlayın sızdırmaya başladı sıfatı ortaya çıktı şimdi kelam sıfatı Mevla'nın sıfatı e, ne oluyor öz zatı paki subhaneye has olan şu unattandır daha cami olan cemil kemalat-ı zatiyeti ve şuunat-ı sıfatiyeti. Cenab-ı Celle öz zatına has ne kadar güzellikler var ise, evlân öz zatında ne kadar mükemmellikler bulunuyorsa, bu kelam efendim yani şeklinde bunlar var.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 Elmanın şimdi kabuğunun bir dışarıya bakan tarafı vardır. Bir de içeriye o yenen tarafa bakan bir tarafı vardır. Dışarıya bakan tarafı gene içten yani dışarıya sızma gösteriyor. Ama bir tarafı da ne oluyor? Mevla e, elmanın yenen tarafına bakıyor o kabuk. La teşbih ve la temsil. Mevla'nın şimdi sıfatlarının da bir öz zatı fakir subhaneye. Şuna bakan tarafı vardır. Bir de bu tarafa yani dış dünyaya bakan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 tezahür etmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir yönüyle Mevla'ya bakıyor. Bir yönüyle bize bakıyor. Ama Cenab-ı Hak Cel sahip olmuş olduğu bütün güzellikler nedir? Kur'an'da Mevla tarafından dile getirilmiştir. Hz. Aişe validemiz ne buyuruyor? Mevla ile konuşmak isteyen Kur'an okusun buyuruyor. İmam Rabbani Kuddise sırruğu mevcudatı üç dairede mütalaa eder. Bir his ve vehim mertebesi vardır. Peki hayali yani alem dairesi, bir nefsül emr, yani o, o dairede biz bulunuyoruz. Evet, bir de Nefsül ül emir peki dairesi vardır. Orada Mevla'nın dostu, fena bil fillah beka billah ile müşerref olmuş olan Mevla'nın dostu var. Peki enbiya-i zam var, diğer ruhaniler var. Ve üst kısmında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem var ama en üstünde ise Kur'an-ı Kerim var. Bir de hariç mertebesi vardır. Ezzatu Baki Sübhan'ın varlığın mevzu bahis olmuş olduğu bir dairedir. Şimdi İmam Rabbani diyor ki ikinci daire Nefsül Emr mertebesinin en üstünde Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim kıraat-ı ile bir ayağa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 Kema zikre fil sabikati daha önceki ilimlerde, derslerde bu, bu konuşuldu diyor. Şimdi, ve şehrul ramadanil mübarek, bu mübarek ramazan ayı var ya, camion ihtiva ediyor. Li cemil hayrati vel berakati ne kadar hayırlar var ise ne kadar bereketler var ise ramazan ayı hepsinin mündemiştir. Ramazan-ı şerifte hepsi münderiştir Hepsi ramazan-ı şerifi içerisinde mevcuttur. Ve küllü hayri bin be ve ne kadar hayır ne kadar bereket peki hatır hayalinize gelen gelmeyen ne kadar var ise hepsi teuva mufadun min hadati'z zat taala ve tekkedset bunların alayı hepsi cemisi azzatu pak-i subhaniyeden sızıyor dışarıya va neticetü şu'unati subhanahu bunlar hepsi hepsi peki Cenab-ı Celle Cân öz zatı pak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 Mevlân'da sıfatların böyle yani iki hali vardır. Bir özzata bakan tarafı var, bir dışarıya bakan tarafı var. Aha şu an konuşuyorum. Konuşmam ses ve savta lafza büründüğü zaman o size hitap ediyor. Bir de içimde, bende mevcut bulunan bir tarafı vardır sıfatın. La teşbih ve la temsil Mevla'nın sıfatlarına böyle bir hususiyeti vardır Ve küllü şerrin ve naksin Ne kadar kötülükler var ise Ne kadar çirkin ve nahoş şeyler var ise Ki zara fi'asetil vücud Şu kainatta ne görüyorsanız Ne kadar yaramazlıklar Ondan sonra çirkinlikler Söz konusu oluyorsan Femen şe'uhu Bunların alayının kaynağı da Ezzatul hadisetu Vessifatul müstahdesatu yani bunlar senden kaynaklanıyor. Bunlar peki sonradan zuhur etmiş olan sıfatlardan kaynaklanıyor. İmam-ı Rabbani uzun bir mektubunun bir yerine diyor ki aslında burası son derece mühimdir. Son derece mühimdir. Biz diyoruz ki bizim mayamızda adem var. Yokluk var. Yokluk nereden geldi? İmam-ı Rabbani buyuruyor Kudüs-i sıfatlarının bir, Cenab-ı Hakk'ın öz zatına, peki nefşunatına bakan tarafı vardır. Peki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 orası işte efendim işte bu naks şer vesaire ondan sonra zuhur ediyor pat patlak veriyor ma asabeke min hasenetin feminallah peki iyilik namına sana ne geliyorsa iyilik namına vücudun peki bunlar tevabi yani varlığın getirmiş olduğu iyilikler peki Bunlar peki sana geliyorsa bunlar Femin Allah. Bunlar Mevla'dan geliyor. Eyvama esâbeke min seyyetin, Sana peki ne kötülük geliyorsa Femin min nefsik. E o da senin nefsinden kaynaklanıyor. Peki her türlü ve berekatın kaynağı Mevla'nın Mevla vücut tarafı diyelim. Varlık tarafı. Peki kainatta kötülük ne oluyorsa bunlar da peki o kainata bakan sana, baka, sana bana bakan peki sıfatlardan patlak verir. Orada da yokluk var. Yokluğun da peki yani sebebiyet verdiği şey her türlü kötü kötülüğü vesaire. Bu ayet kerime nasrun katiyon. Anlattığımız davayı izah da çok çok mükemmel bir ayettir. Fizalik. Ve cemi'u hayrati hadaşer. Öyleyse Ramazan-ı Şerif'in bütün hayırları ve berakatihi Ramazan-ı Şerif'te ne oluyorsa bunların tamamı neticeti zalikel kemalat izzatiyeti. Cenab-ı Celle Celal öz zatından peki sızanlar bunlar. Öz zatı ki Sübhaniye'nin sahip olmuş olduğu bütün kemalatın hulasası, özeti peki usaresi Ramazan-ı Şerif'tir diyor bütün hayırları bu ve bereketleri neticedir o kemalat-ı zatiyye'nin ki isticmaat fi Allah Celle Celalü Azza'tına ait. Ne kadar güzellikler var ise, Mevla'da bahis mevzu olan bildiğimiz bilmediğimiz ne kadar mükemmellikler var ise, bunların alayı da tamamı da Cenab-ı Hakk'ın kelam şanında mevcuttur. Bak ne oldu, ne oldu? Kelam sıfatı değil ha. Kelam sıfatı değil ha. Kelam şeyni. Hani elmanın diyelim işte affedersiniz yenen o öz kısmı var ya. Ha orası. Şimdi o kelam şeyninin ihtiva etmiş olduğu bütün bereketler ne oluyor? ramazan Şerif'te efendim e, zuhur ediyor. Vel ül Mecid. Şimdi Kur'an-ı Kerim var ya. Kur'an-ı Kerim'i nereye koyacağız? İşte Vel Kur'anul Mecid. O şerefli olan Kur'an-ı Kerim var ya hasıl ve tamamı hakikatte zalike şey-i <gülüyor> Mevla'nın bütün kemalatını Allah'ın bütün güzelliklerini peki ki Mevla söylemeseydi biz nereden bilecektik o güzellikleri ha Mevla'nın bütün güzelliklerinden haber veren o Mevla'nın kelam şey'inin tamamını Allah Celle Celaluhu Kur'an'la peki bizim önümüze koymuştur yani kelam şe'nin kelam şey'ini kelam şey'i Orası kaynak. Kelam şekli peki Ramazan-ı Şerif'te peki e, zuhur ediyor. Şimdi elaze şehr-i mübareki bu mübarek ayın Ramazan-ı Şerif'in münasebetun tammetün kuran Kur ı Mecid kuran Kerim'le doğrudan bir alaka ve ilişkisi vardır. Elaze şehr-i mübareki ramazan Şerif'in vardır münasebetun tammetün kuran Kur ı Mecid kuran Kerim'le kelam şeklini neyi ortaya koydu veya kelam şeklini ihtiva etmiş olduğu bütün kemalat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 min ceti kemil kuran camian li cemil kemalatin çünkü kur'an-ı kerim kur'an-ı kerim de cenabe celle celalunun bütün kemalatın ihtiva ediyor va'd-şerru ramazan-ı şerif li cemil hayr-ı hayrat bütün efendim hayırlar ihtiva ediyor اَلَّتِي يَنَتَّ اَجِدِلْكَ kelam <gülüyor> ve وَسَمَرَاتُهَا Mevla'nın kelam şeklinde hmm, ne kadar kemalat var ise alayı Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'deki peki bütün kemalat nerede zuhura geliyor, inkişaf ediyor? Ramazan-ı Şerif'te işte şurada okunan mukabele veya okunan bir aş şerifin gelmiş olduğu kaynaklar bunlar Mevlana Halif Risalesinde buyuruyor ki Kur'an dinlenirken böyle dinlenmesi lazım İmam Fahreddin Razi'in Fatiha tefsirini 236 sayfa yazmıştır. Ve buyuruyor ki 236 sayfalık o tefsirinde ee, ki İmam-ı Rabbani'den de yani e, bir ek alarak söyleyelim. İmam-ı Rabbani buyuruyor, Kur'an-ı Kerim kendisinden önceki bütün ilahi kitapların ilimlerini ihtiva etmiştir. Yani diyelim onların ilimleri 99 ise Kur'an-ı Kerim 100'dür. 100'ün içerisinde 99 da vardır. Aynı şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de kendinden önceki 223 999 enbiyanın ilmi irfanını ihtiva etmiştir. Bir de Resul pekten sallamın bir artı daha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 ve İmam Faridin Razi diyor ki Aş-ı Şerif okumaya veya Kur'an okumaya başlarken diyor nasıl başlayacaksınız eğer orasını biz esas alırsak bugün dünyada bilmem yani efendi tenzih ederim ama bugün dünyada acaba Razi'nin anlattığı gibi Ebunzi Besmele var mı benim çok şüphem var Ebunzi'ye e girmeden peki kıraat okuyan insan Kur'an okuyan insan hangi haleti ruhiyeyi hazırlayacak onu anlatıyor. Tamam mı? Tamam diyor. Çektim eûz Ha? Besmele'ye geçmeden diyor şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu esasatı diyor. Dikkat edin. Ondan sonra tam demine geldiği zaman Bismillahirrahmanirrahim. Eğer orasını esas alırsak Eûz-i Besmele dünyadan gitmiştir. Bu Kur'an işte ne oluyor? Ramazan-ı Şerif'in peki bir yerde efendim yani e, tab tabanı oluyor. Veya Ramazan-ı Şerif'in oturmuş olduğu bereketin kaynağı oluyor. Ve evet. hazîl <gülüyor> münasebetu <gülüyor> Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan bu alakası var ya Kânet bâiseten alâ nüzülül Kur'an fi yâdeşşehrîm Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'in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 Kur'an ondan sonra taşacak. Ramazanda taşıyor. Ve Leyletül Kadri şimdi daha icmale gidiyor ve Kadir gecesi fiyaz şehri. Ramazan-ı Şerif'teki Kadir gecesi ve zubdetuhu. İşte Ramazan-ı Şerif. Şimdi kelam şeyni demek ki ne oldu? Ee, Kur'an'a taştı değilim Kur'an taştı Ramazan-ı Şerife. Peki Ramazan-ı Şerif'inde peki Hazan Şerifinde asıl nirengi noktası ve zamanı zemini Leyle-i Kadir. Bu bir mânidir Lubbi. Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in özü, üsaresi ve az-şerru Ramazan ise bir menzil Kadir gecesinin kabuğu mesabesindedir temem merre aleyy az-şerru kim Ramazan'a kavuşursa ve ve mutelebbüsün bil cemiyeti huzuru daimiyeti var ise kalbinde Mevla ile beraberlik var ise ve sara min peki Ramazan-ı Şerif'in de bu bereketlerinden eğer hissemen olursa hisse ya bolur sağı ve baraketi, yani muvaffakan, lütfen tüm senetin bütün yıl nəvvelə bir araber geçmiş demektir. Onun Cenab-ı Celle Celalıyla bir beraberliği vardır ve fuz bil hayrat vel berekat ki fiha ilen tamamen celle celaluhu'nun bu insan efendiye elde eder. Ve fakkana Allahu subhanahu vel hayrat vel berekat fi misli hada'l şehr-i celle celaluhu bu mübarek ayda ayın sahip olmuş olduğu her türlü hayır ve barakattan bizleri mahrum eylemesin buna muvaffak kilsin ve razakanallahu raz kana en azami derecede azami derecede bu aydan ve bereketinden istifadeye bizleri muvaffak eylesin bundan sonra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 Onda da bir camiiyet var. Onda da muazzam, Cenab-ı Hakk'ın kemalatını ihtiva etmek vardır. Resul-i Ekrem'in hurmayla iftar edin. Tek hadisi nerelere vurdu? Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. <Gülüyor> Cenab-ı Hak Celle Celaluhu muvaffakinden ve razı olmuş olduğu kullardan eylesin.